Bir kavganın içinde yüreğin deyim, alev alev hasretime kına yakarısın. Ben şehadete hadet e Alev alev hasretime kına yakarısın. Ben şehadete hadet e cegide sedide toprağa uzanırsam ah anne kızıl kanı boyanırsam secde secde toprağa uzanırsam soğuk toprağı kanla tutuşturursam geride kalmaz o gün gözlerim anne soğuk toprağı kanla tutuşturursam de kalmaz o gün gözlerim anne Ana beni bu kavgaya adamalısın Uhud'da Sümeyra gibi haykırmalısın Nerede Kur'an diye ağlamalısın Uhud'da Sümeyra gibi haykırmalısın Nerede Kur'an diye avlamalısın. Bak ihanet karanlık her yeri sarıdı Özgürlüğün özlemi içimde sancı Sahte özgürlükler düşleri yalancı Neden çocuklar ölürler anne Ah anne kızıl kana boyan secdede secde toprağa uzanırsam ah anne kızıl kana boyanırsam secde secde toprağa uzanırsam soğuk toprağı kanla tutuştursam geride kalmaz o gün gözlerin anne Kan çöllerde Hüseyin olmak Put dolu meydanlarda İbrahim olmak İşte bu yolun adı İslam'dır anne Put dolu meydanlarda İbrahim olmak İşte bu yolun adı İslam'dır anne ah, anne kızıl kana boya secde secde toprağa uzanırsam ah anne kızıl kana boyanırsam secde secde toprağa uzanırsam soğuk toprağı kanla tutuşturursam geride kalmaz o gün gözlerim anne ah anne kızıl kana boyanırsam Secde secde toprağa uzanırsam ah anne, anne kızı Kızıl kana boyanırsam Secde secde toprağa uzanırsam Soğuk toprağı kanla tutuştursam Geride kalmaz Geride kalmaz o gün gözlerim anne Soğuk toprağı kanla tutuşturursam. Geri de kalmaz o gün gözlerim anne